Bunun nesine karşı çıkıyorsun? Kabirlerdeki ölüden yardım istemek, ondan ibret almak demektir. Öyleyse neden ölülerden ibret alın denmiyor da yardım isteyin deniyor? Hadis diye uydurulmuş o sözün içinde ölüden iste'inu, yardım isteyin deniyor. Halbuki Fatiha suresinde yalnız Allah'tan istememizi öğreten اِيَّا كَنَسْتَعِينَ Yalnız senden yardım isteriz ayeti vardır. Hadis dediğiniz yukarıdaki sözle bu ayet açıkça çatışmıyor mu? Fatiha'yı her namazda okuyup bu bilgiyi zihnimizde diri tutmamızın bir sebebi yok mudur? Yukarıdaki sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyledi diye iftira edenlerin yanında yer almak size ağır gelmiyor mu? Hiç düşünmez misiniz temel görevi Kur'an'ı anlatmak olan Muhammed aleyhisselamın Kur'an'a aykırı sözü olur mu? Sonra bu sözü ondan duyan yok. Onunla birlikte ya da ondan sonra yaşayanlardan böyle bir söz söylemiş olan yok. Bunun nakletmiş sahih bir hadis kitabı da yok. Bunların hiçbiri yok. Bunu size duyuralı çok oldu ama bu konuda siz de bir şey bulamadınız. Çünkü olmayan şey bulunmaz. Acluni'nin Keşfül Hafa adlı kitabında var ya, onun kitabında olması bizim için yeterlidir. Acluni büyük bir hadis alimidir. O da İbn Kemal'in El Erbayin'inden almış. Acluni o kitabı halk arasında hadis diye bilinen sözlerin doğrusu ile asılsız olanını ayırmak için yazmıştır. Bu sebeple o kitapta çok sayıda uydurma hadis vardır. Acluni kitabının başında Hafız İbni Hacer'in şu sözünü nakleder. Aslı olmayan hadisi kim naklederse Buhari'nin rivayet ettiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün kapsamına girer. Kim benden söylemediğim bir şeyi naklederse cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Acluni kitabına aldığı hadislerin kaynaklarını verir. Bu sözle ilgili olarak sadece İbni Kemal Paşa'nın El Erbayin'inde böyle geçmiştir der. İbni Kemal'in El Erbayin'ine baktığımızda da hadis diye söylediği o söz için hiçbir kaynak göstermediğini görürüz. Yavuz Sultan Selim'in İslam'ı İbni Kemal, Nebi Aleyhisselam'ı görmüş olamayacağına göre aslı astarı olmayan bu söze hadis diyenlerin cehennemde oturacakları yere hazırlanmaları gerekir. Yaşayan bir insandan yardım istemiyor muyuz? Bir veli ölünce ruhu kınından çıkmış kılınç gibi olur ve daha çok yardım etme imkanı elde eder. Bunlar birçok tasarrufta bulunurlar. Yaşayan insandan yardım isteme konusuna biraz sonra geleceğiz. Ama veli ölünce ruhunun kınından çıkmış kılınç gibi olduğunun Kur'an'dan ve sünnetten bir dayanağı var mıdır? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ölmüştür. Onu hatırladığımızda ve kabrini ziyaret ettiğimizde ona salat ve selam getiririz. Yani Allah'ın bereketi ve ebedi mutluluk içinde olsun deriz. Böylece Allah'tan nebimize olan ikramını daha da artırmasını isteriz. Ama hiçbir duamızda ondan bir şey istemeyiz. Çünkü o zaman Hristiyanların İsa aleyhisselama yaptığını biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapmış oluruz ki bu yoldan çıkmaktan başka bir şey olmaz. Ölmüş bir velinin daha çok tasarrufta bulunduğunu yani daha çok iş çevirebildiğini ifade ettiniz. Bu konuda dayanağınız nedir? Bir veli ölünce ruhunun kınından çıkmış kılınç gibi olduğunu söyleyen büyük alimler var. Ama her şeyi bilen Allah'ın kitabı açıkça bunun böyle olmadığını söylüyor. Allah ölüm esnasında ruhları alır. Ölmeyenlerinkini de uykuda alır. Ölümüne hükmettiğini tutar. Ötekileri belli bir vakte kadar salı verir. Zümer suresi 42. ayet Buna göre Allah ölülerin ruhlarını tutmakta bedenine geri göndermemektedir. Kabirdekilerle ilgili olarak da şöyle buyrulur. Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah ölçüsüne uygun olana işittirir. Sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin. Fatır suresi 22. ayet İsa Aleyhisselam'ın ahirette yapacağı şu konuşmayı veren ayeti düşünmek gerekir. İçlerinde olduğum sürece onları görüyordum. Beni vefat ettirince gözleyen yalnız sen oldun. Sen her şeye şahitsin. Maide Suresi 117. Ayet Büyük Nebi İsa ölünce ümmetinden habersiz oluyorsa, ölen velinin ruhu nasıl kınından çıkmış kılınç gibi olabilir? Herhalde şu ayet konuya nokta koyacaktır. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 5. ayet Bazı mealler ayetlerde geçen dua kelimesini ibadet diye tercüme ederek garip bir tutum içine girmişlerdir. Mesela bu ayette yardıma çağırır ve çağrı kelimeleri vardır. Bunları kulluk eder ve ibadet kulluk diye tercüme etmek doğru olmaz. Çünkü Kur'an'da bu iki kelime de vardır. Her şeyi bilen ve yerli yerine koyan Allah uygun görseydi burada o kelimeleri kullanırdı. Örnek olarak Hasan Basri Çantay'ın ayete nasıl meal verdiğine bakalım. Allah'ı bırakıp da kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kişiye, nesneye, tapmakta olan kimseden daha sapık kimdir? Halbuki bunlar onların tapmalarından da habersizdirler. Bu gibi mealleri okuyanlar ayeti puta tapanlarla sınırlı tutar, çevrelerinde gördükleri şirk uygulamalarıyla ilgi kurmazlar. Arapça tefsirlerde duanın ibadet manasında olduğu ifade edilir. Bir Arap'ın böyle bir açıklamaya ihtiyacı olur. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin kendisidir. Dua ibadetin iliğidir, özüdür. Arap o açıklamayı okuyunca dua ile ibadet arasında ilgi kurmuş olur. Ama yukarıdaki meali okuyan bir Türk'ün böyle bir ilgi kurması imkansızdır. Çünkü o dua kelimesini görememektedir. Türkçe meallerde bu gibi şeylere çok dikkat etmek gerekir. Bu mealde Allah'ın duunundan ifadesi Allah'ı bırakıp da şeklinde tercüme edilmiştir. Bu birini olağan dışı bir yolla yardıma çağıranın Allah'ı yok saydığı anlamını içerir. Halbuki böyle biri Allah'ı yok saymaz yardıma çağırdığı varlığı bir yönüyle Allah'a, bir yönüyle de kendine yakın görür. Onun hem Allah'a hem de insana ait özellikler taşıdığına inanarak, onun aracılığıyla Allah'a ulaşmaya ve isteklerini kabul ettirmeye çalışır. Çünkü onun aracılığıyla yaptığı duanın kabul edileceğine inanır. Bu, o varlığı ilahlaştırmaktır. Allah, insana şah damarından yakın olduğu için bu inanç Allah ile ilişkiyi keser ve insanı müşrik yapar. Bu, insanların temel yanılgısıdır. Zaten şeytanlar insanın ayağını Allah'ın adını kullanarak kaydırırlar. Allah Teala şöyle buyurur. O çok aldatan şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın. Lokman suresi 33. ayet. İnsan ve cin şeytanları Allah'tan başkasına kul olmaması gereken insanı bu yolla kendilerine kul ederler. Tek dayanakları büyüklerden gelen sözlerdir. Allah'a ait sahada birilerini yetkili görmek onu o konuda Allah'a ortak saymaktır. İşte şirk budur. Yoksa hiç kimse Allah'ı yok saymaz. Ateistlerin Allah'ı yok saydığı zannedilir. Ama onlar da başları daralınca Allah'a sığınırlar. Bu, onların Allah'ı yok saymadıklarını gösterir. Kabirlere giderek hastalıklarına şifa bulanlar var. Bunlar en güvenilir zatların ağzından anlatılıyor. Ona ne diyeceksin? Benim bir şey dememe gerek yok. Çünkü ayetler bunun olamayacağını söylüyor. Bir değerli büyüğümüz bayram sohbetinde şöyle demiş. Benim bir hemşirem, kız kardeşim vardı... Yürüyemezdi. Adana'da o zaman bulunan bütün doktorlara gittik. Dışarıda hepsine gösterdik, çare bulamadılar. Nihayet bize dediler ki, Toroslarda bir zatın türbesi var, hastayı götürün, orada bir gece durdurun. Allah'ın izniyle o zatın dua ve ruhaniyeti şifa vesilesi olur. Biz artık her türlü tıbbi ümidimiz kesildikten sonra oraya annemle birlikte hemşiremi sırtımızda götürdük. Geceleyin hemşirem birden bir feryat etti. Annem acaba aklına, şuuruna bir şey mi oluyor, korkuyor mu diye hemen yanına fırladı. Hemşirem hala bağırıyordu. İyi oldum, iyi oldum, yürüyorum, aman Allah'ım diye haykırıyordu. Biz de hayretle yanına vardık. Sabah beklemeden oradan döndük. Sırtımızda götürdüğümüz hemşirem yürüyerek eve geldi. Bu değerli zatın sözü ve tecrübesi bizim için önemlidir. Bu konuda sen ne diyeceksin? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu ki, insan ölünce ameli yani işi biter. Üç kişi bunun dışındadır. Sadaka-i cariyesi olan, yararlanılan bir ilim bırakan ve kendi için dua eden salih bir evladı olan. Sadaka-i cariye, cami, çeşme, köprü gibi halkın yararlandığı şeylerdir. Bunlardan insanlar yararlandıkça bu şahsın işi devam etmiş olur ve onun sevabından alır. Yararlanılan ilim de sadaka-i cariye gibidir. Yaptığı bir ilmi çalışmadan insanlar yararlanıyorlarsa bu şahsın işi o konuda devam ediyor demektir ve bunun sevabından yararlanır. Hayırlı evlat da böyledir. Bunların hepsi hayattayken yaptıkları işlerin birer devamıdır. Yoksa insan ölünce yapacağı bir işi kalmaz. Anlattığınız olayda Allah'ın izniyle o zatın dua ve ruhaniyeti şifa vesilesi olur diye bir söz geçti. Bu söz şu ayete ne kadar da uyuyor. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 5. ayet Ölülerin dirilerden nasıl haberi olur? Bu ayeti indiren Allah o zatın ruhaniyetini nasıl şifa vesilesi yapar? İnsanların önüne dini lider diye geçenler hiç Kur'an okumazlar mı? Her türlü tıbbi ümidin kesilmesinden sonra bir ölünün kabrine gidip ondan şifa beklemek akıl kârı mıdır? Hiç düşünmez misiniz dirilerin yapamadığını ölü nasıl yapar? Allah Teala şöyle buyurur. Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah ölçüsüne uygun olana işittirir. Ama sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin. Fatır Suresi 22. Ayet Aslı astarı olmayan işleri halkın değer verdiği kişilerin yapması, üstelik iyi bir şey yapmış gibi tutup onu insanlara anlatması ne kötü. Ben bu zatın doğru söylediğine bütün kalbimle inanıyorum. Sen şimdi bunun olmadığını mı iddia ediyorsun? Bu iddia değil, ayetlerin hükmüdür. O hasta orada gerçekten şifa bulmuş olabilir ama bunun sebebi asla o kabirde yatan zatın dua ve ruhaniyeti olamaz. Eğer böyle bir şey olsaydı o kabrin bulunduğu yere asfalt yollar, oteller ve konaklama tesisleri yapılırdı. Aslında biz sırat köprüsünü bu dünyada geçiyoruz. Yanlış bir yorum ayağımızı kaydırabilir. Mesela Rufayi ve kadiri tarikatlerine mensup kişiler vücutlarına şiş batırırlar. Bazıları bunu o tarikata mahsus bir keramet sayar. Diğer taraftan Hintliler özel dini günlerinde vücutlarına kılıç saplarlar. Bilek kalınlığındaki kamışları bir yanaklarından sokup diğer yanaklarından çıkarırlar. Eğer kadirilerinki keramet ise bunun daha büyük keramet sayılması gerekir. Aslında her ikisinin de dinle bir ilgisi yoktur. Yanlış olan onu din ile ilgilendirmektir. Bu bir hipnoz olayıdır. Hipnoz çeşitli metotlarla meydana getirilen uyku benzeri bir haldir. Bu sayede uyuşturmadan ameliyat bile yapılabiliyor. Televizyonda bu şekilde bir açık beyin ameliyatı gördüm. Doktor ameliyatla meşgulken hastaya acı duyup duymadığı soruluyor. O da gıdıklanma gibi bir şeyler hissettiğini ama acı duymadığını söylüyordu. Buna benzer konulara sık sık girilecektir. Vesile ve tevessül konusu da bunlardandır. Üçüncü bölüm. Aracılık. Vesile birini diğerine yaklaştıran şey aracı. Tevessül de bir şeyi vesile yapmak, aracı koymak demektir. Bazı tarikatlerde...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 ''Siz ne derseniz deyin, biz Allah'la kullar arasında Evliyaullah'ın ve Meşayih-i İzam Hazaratı'nın ruhlarının vasıta olduğuna inanırız. Onların ruhaniyetinden istimdad eder, istiyanede bulunuruz.'' Peki ya Fatiha suresindeki ''İyyâ kenestaîn'' ''Yalnız senden yardım isteriz'' ayeti nerede kaldı? Bu ayeti günde en az 40 kere namazda okuruz. Bunun sebebi ne olabilir?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 her Müslüman evliyadır. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Ancak Türkçe'de tekil anlamında kullanılır. Biz velilerden bahsediyoruz. Sıradan insanlardan değil. Herkes Allah'ın velisi, hakiki Allah dostu olamaz. Kim Allah'ın velisidir? İşte anlatıyorum, dinle. Veli olmanın başlangıcı, kul ile Mevla arasına giren düşüncelerin ve kulun, Allah'a olan yabancılığının ortadan kaldırılmasıdır. Mevla'nın ikramıyla onun dışında kalan her şey, salik'in gözünden silinir, Allah'tan başkasını görmez hale gelirse, fenafillah yani Allah'ta eriyip gitme adı verilen devlet hasıl olur ve tarikat hali sona erer. Böylece seyri ilallah yani Mevla'ya doğru olan manevi yürüyüş tamamlanmış olur. Bundan sonra... Seyri Allah'a yürüyüş denilen ispat makamına girilir ve kalbe sadece Allah yerleşir. İşte bunları kazanan kişiye veli, yani hakiki Allah dostu demek doğru olur. Nefse emmare, sürekli kötülük emreden nefs, mutmainneye dönüşür. Küfründen ve inkarından vazgeçer. O mevlasından, mevlası da ondan razı olur. Nefsin tabiatında bulunan ibadetlere karşı olan isteksizlik hali ortadan kalkar. Fenafillah'tan, Allah'tan ve Seyrfillah'tan bahsediyor ve bunları önemli birer mertebe gibi gösteriyorsunuz. Bunun Kur'an'da ve sünnette delili var mıdır? Asr-ı Saadet'te bundan bahseden olmuş mudur? Bunlar Budizm'e ait şeylerdir. Mevla'ya doğru olan manevi yürüyüşün daha hayattayken tamamlanmış olması neyle açıklanabilir? Her neyse, şimdi bunlardan bahsetmek istemiyorum. Hiçbir ayete dayanmadan Allah'ın dostlarını belirliyorsunuz. Bu hakkı size kim veriyor? Kendi dostunun kim olduğunu Allah şöyle açıklıyor. Bilin ki Allah'ın velilerinin üstünde ne korku olur ne de üzülürler. Onlar inanmış olan ve takva sahibi olan korunan kimselerdir. Yunus Suresi 62-63. Ayetler Bakara 2, 3 ve 4. ayetlere göre takva sahibi olanlar içten inanan, namazı tam kılan, ellerindeki rızıktan yerli yerince harcayan, Kur'an'a ve ondan önce inmiş kitaplara inanan, ahireti kesin kez kabul eden kimselerdir. Her Müslüman bu tanıma girer. Bunların içinde büyük günahlardan kaçınanlar doğrudan cennete gireceklerdir. Allah Teala şöyle buyurur. Daha güzeliyle karşılama sözü verdiğimiz kimseler cehennemden uzak tutulacaklardır. O büyük dehşet onları üzmeyecek, canlarının çektiği şeyler içinde ölümsüzleşeceklerdir. Melekler karşılarken bu sizin gününüz, size söz verilen gündür diyeceklerdir. Enbiya Suresi 101-103. ila Ayetler Bu sınıfa giren müminler şunlardır. Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötü yapanları yaptıklarına karşılık cezalandırsın, güzel yapanları da daha güzeliyle karşılasın diyedir. Güzel yapanlar günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Diğer günahlar başka. Senin Rabbinin affı geniştir. Necm Suresi 31-32. Ayetler En büyük günah olan şirke düşmemiş ama diğer büyük günahları işlemiş olduğu için günahı ağır basanlar cehenneme giderler ama yine de takva sahibi sayılırlar. Allah Teala şöyle buyurur. Rabbine and olsun onları şeytanlarıyla beraber toplayacak, Ardından alevli ateşin çevresinde diz çöktüreceğiz. Sonra her bir kümeden Rahman'a en güçlü baş kaldıranları çekip ayıracağız. Cehennemde kızarmayı en çok kimin hak ettiğini iyi biliriz. Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükmüdür. Sonra takva sahiplerini, şirke düşmemiş olanları kurtaracak zalimleri de orada diz çökmüş olarak bırakacağız. Meryem Suresi 68-72. ila 72. Ayetler Kendilerini sırf şirkten korumuş olanlar bile takva sahibi sayıldığına göre onlar da Allah'ın veli kulları olur. Öyleyse siz neye dayanarak başka bir tanım yapıyorsunuz? Veli dost demektir. Karşıtı düşmandır. Hiçbir Müslüman Allah'ın düşmanı olamaz. Kimileri de şeytanı veli edinirler. Şeytanları inanmayanların evliyası yaptık.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 Dostluk karşılıklı olur. Müminler Allah'ın velisi olduğu gibi Allah da müminlerin velisidir. Şeytan da kendini veli bilenlerin velisidir. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah'ı tanımazlık edenlerin evliyası da zorbalardır. Bunlar onları aydınlıktan karanlıklara sokarlar. Onlar cehennemlik kimselerdir. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara Suresi 257. Ayet Allah'a and olsun, senden önceki topluluklara da elçiler gönderdik. Ama şeytan onların işlerini kendilerine güzel göstermişti. Bugün onların velisi odur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Nahl Suresi 63. Ayet Müminler birbirlerinin velisidirler. Sakın müminler, müminlerden önce kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan bir beklenti olmasın. Onlardan korunmak için yaparsanız başka. Ali İmran Suresi 28. Ayet Bu konuda çok ayet vardır. Dostluğun dereceleri olur. Öyle insanlar vardır ki Allah'a iyi bir kul olmak için elinden geleni yapar. Malını, canını ve her şeyini onun yoluna koyar. Tabii ki Allah'ın böylelerine olan dostluğu fazla olur. Sana vahyettiğimiz bu kitap gerçeğin kendisidir. Kendinden öncekileri de doğrulamaktadır. Allah kullarından kesin kez haberdardır ve onları görmektedir. Sonra bu kitabı kullarımız içinden seçtiklerimize bıraktık. Onlardan kimi kendini yanlışa sürükler, kimi orta yolu tutturur, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte faziletin büyüğü budur. Fatır Suresi 31 ve 32. Ayetler Allah Teala şöyle buyurur. Kim Allah'tan çekinirse Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanırsa o ona yeter. Allah işini tas tamam yapar. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak Suresi 2 ve 3. Ayetler Bu fazileti elde edenler her zaman Allah'ın kendileriyle beraber olduğunu ve O'nun izniyle her güçlüğün üstesinden geleceklerini bilir. Allah'a dayanıp yollarına devam ederler. 5. Bölüm Evliyanın Yardımı Bazı kimseler evliya sayılarak Allah ile insanların arasına konuyor. Daha sonra onlar birer aracı ilah haline getirilerek insanlar din adına sömürülüyor. Çünkü dini kullanmadan sömürü yapmak zordur. İnsanlar onları Allah'ın özel dostu sayarlarsa Allah'a ait bazı özellikleri onlara vermek zor olmaz. Sonra sıra Allah'ı insanlardan uzak göstermeye ve onları haşa onun özel kalem müdürü gibi kabul ettirmeye gelir. Bunu da başardılar mı onları şirke sokmuş olurlar. Artık insanlar Allah yerine o aracılara yalvarmaya, onlardan yardım istemeye başlarlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir şiirlerinde buyururlar ki, ''Müridim ister doğuda olsun ister batıda, hangi yerde olsa da yetişirim imdada.'' Bu çok sayıda ayete açıkça aykırıdır. Allah Teala şöyle buyurur. ''Darda kalmış kişi dua ettiğinde, duasını kim kabul ediyor da o sıkıntıyı gideriyor?'' Ve sizi yeryüzünün hakimleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Neml suresi 62. ayet Güç yetirilemeyen konularda Allah'tan başkasından yardım istenir, O da yardıma koşarsa artık kim Allah'a sığınma ihtiyacı duyar? Abdülkadir Geylani'ye inanmıyorsan seninle konuşacağımız bir şey yoktur. Abdülkadir Geylani'ye inanmak imanın şartlarından değildir ama Kur'an'a inanmak imanın şartlarındandır. Bana göre bu zatlarla ilgili bilgilerin çoğu uydurmadır. Yukarıdaki şiir de öyledir. Allah'ın nebisi için hadis uyduranlar, Abdülkadir Geylani için, Mevlana için, İmam Rabbani için niye bir şeyler uydurmasınlar? Ama Abdülkadir Geylani'nin kendisi gelip bu sözü söylese bir bildiği vardır demez, tereddütsüz reddederiz.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 bazı büyük zatların yüzü suyu hürmetine duamızı kabul etmesini Allah'tan istemiyor muyuz? Ya Rabbi Muhammed hakkı için veya Evliya-i Kiram şehitler ve saliler hürmetine duamı kabul et diye yalvarmıyor muyuz? Evet, böyle dua edenler vardır. Bunlar Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi kitaplarda da yer alır. Ama böyle dua olmaz. Bu konuda Hanefi alimlerinden i̇bn Ebil İz şöyle diyor… Kişinin Allah'tan başkasını duasının kabulüne sebep kılması ve onunla tevessülde bulunması caiz değildir. O şöyle demek ister. Falanca senin salih kullarından olduğu için duamı kabul eyle. Onun Allah'ın salih kulu olmasıyla berikinin duası arasında ne ilgi ne bağlantı olabilir. Bu duada taşkınlık yapmaktır. Allah Teala şöyle buyurur. Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O taşkınlık edenleri sevmez. Araf suresi 55. ayet. Bu ve benzeri dualar sonradan uydurulmuştur. Böyle bir dua ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, ne sahabeden, ne tabiinden, ne de imamların birinden aktarılmıştır. Allah hepsinden razı olsun. Bu ancak cahillerin ve bazı tarikatçıların yazdığı tılsımlarda bulunabilir. Sekizinci bölüm. Olağanüstü yollarla yardım. İnsanlar birbirinden yardım istemezler mi? Bu da Allah'tan başkasından yardım istemek olmaz mı? Yardımlaşmayı emreden çok sayıda ayet ve hadis vardır. Ama herkes bilir ki ruhanilerden beklenen yardım farklıdır. Onlardan insanların güç yetiremediği konularda ve olağan dışı yollarla yardım istenir. Bu ya bir korkudan kurtulmak veya bir isteğe kavuşmak için olur. Mesela İstanbul'da Tuzla'da bindikleri otomobille sele kapılıp sürüklenenlerden biri ''Ya seyyidena Hamza'' diye Hamza'yı yardıma çağırdığını yazıyor. Eğer bu zat orada bulunan kişileri çağırsaydı yadırganmazdı. Ya da her şeyi her an görüp gözeten Allah Teala'dan yardım isteseydi güzel bir şey yapmış olurdu. Ama o İstanbul'dan binlerce kilometre uzaktaki kabrinde yatan, olup bitenden haberi olmayan Hamza'yı çağırıyor. Demek ki o Hamza'nın çağrıyı işittiğine, oraya gelip kendisini kurtaracak güç ve kuvvete sahip olduğuna inanıyor. Yoksa dar zamanda Hamza'yı hatırlar mıydı? Öyleyse bu zat Hamza'da bazı insanüstü sıfatlar olduğunu hayal ediyor. Bunlar hayat, ilim, semi, basar, irade ve kudret gibi sıfatlardır. Hayat dirilik demektir. Bu zat Hamza'yı diri saymasaydı yardıma çağırmazdı. Ama şehitler ölmez. Doğru. Allah yolunda öldürülenler gerçekte ölmüş olmazlar. Ayette şöyle buyrulur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler ama siz anlayamazsınız. Bakara suresi 154. ayet Bu bizim anlayacağımız bir dirilik değildir. Eğer öyle olsaydı Hamza'nın şehit olmasına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kadar üzülür müydü? Çağırınca gelse zaman zaman çağırır hasret giderirdi. Abdullah bin Mes'ud diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hamza'ya ağladığı kadar bir şeye ağladığını görmedik. Onu kıbleye doğru koydu, cenazesinin başında durdu ve sesli olarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Hamza'yı şehit eden vahşi yıllar sonra Müslüman olunca Muhammed ondan kendisine görünmemesini istemişti. Şehitler konusuna tekrar değineceğiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölünce, Allah ondan razı olsun. Ebubekir önemli bir konuşma yapmıştı. Abdullah bin Abbas'ın bildirdiğine göre şöyle demişti: Bakın, sizden kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kulluk ediyorsa, işte Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a kulluk ediyorsa, şüphesiz o diridir, ölmez. Allah Teala buyuruyor ki: "Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçti." O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a bir zarar veremez. Allah şükredenlere mükafat verecektir. Ali İmran suresi 144. ayet Abdullah bin Abbas diyor ki, Ebu Bekir okuyuncaya kadar Allah'ın böyle bir ayet indirdiğini sanki hiç kimse bilmiyordu. Artık insanlardan kimi dinlesem bu ayeti okuyordu. Said bin El Müseyyep de bana Ömer'in şöyle dediğini bildirdi. Vallahi Ebu Bekir'in o ayeti okuduğunu işitince öyle oldum ki kendimden geçtim. Ayaklarım beni taşıyamaz oldu. Ayeti okuduğunu duyunca yere yığıldım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten ölmüştü. Şu iki ayet de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgilidir. Senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü olacaklardır? Enbiya suresi 34. ayet. Sen öleceksin, onlar da öleceklerdir. Zümer Suresi 30. Ayet Buna göre Hamza'nın anlayabileceğimiz manada diri olduğunu kim söyleyebilir? Allah Teala şöyle buyurur. Allah neyi gizlediğinizi ve neyi açığa vurduğunuzu bilir. Onların Allah ile aralarına koyup yardım istedikleri varlıklar bir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Nahil Suresi 19 ila 21. ayetler. Maalesef bunlar kendi kötü emellerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bile alet ediyorlar. İnsanlar üzerinde kurdukları baskının devamı için yalan ve iftira ile meşgul oluyorlar. Bunca ayete rağmen Allah'ın elçisinin sağ olduğunu ve onunla görüştüklerini iddia ediyor, hatta onun bir müfettiş gibi denetleme yaptığını bile söyleyebiliyorlar. Gözlerini hırs bürümüş bu insanların uslanması zor ama birazcık aklını kullananlar için Ömer'in şu sözünü nakletmek isterim. İsterdim ki Allah'ın elçisi yaşasın da bizden sonra ölsün. Her ne kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten ölmüşse de Allah aranıza bir nur koymuştur. Siz onunla hak yolu bulursunuz. Allah Muhammed'i de onunla hak yola sokmuştur. O nur Kur'an'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle demiştir. ''Aranızda sıkı sarılırsanız artık sapıtmayacağınız bir şey bıraktım. Allah'ın kitabını. İşte hak budur.'' ''Hakkın ötesi sapıklık değil de nedir?'' Yunus Suresi 32. Ayet Sözü geçen şahsın Hamza'da varsaydığı sıfatların ikincisi ilim sıfatıdır. İlim, bilmek ve kavramak demektir. İnsanda da ilim sıfatı vardır ama bu onun öğrenebildiği ve kavrayabildiği şeylerle sınırlıdır. Onları da zamanla unutur. Allah'ın ilmi sınırsızdır. O her şeyi en ince ayrıntısına kadar en doğru biçimde bilir ve asla unutmaz. İstanbul'a hiç gelmemiş olan Hamza'nın çağrıldığı yere gelmesi için olayın geçtiği İstanbul-Ankara yolunun Tuzla'daki bölümünü bilmesi gerekir. O şahıs Hamza'nın bilgisini şüphesiz Allah'ın bilgisi gibi saymaz. Ama onu böyle bir yere çağırdığına göre Allah Teala'nın sınırsız bilgisinin bir bölümüne ortak saymış olur. Üçüncü sıfat sem'dir. Sem, İşitme gücüdür. Allah insana işitme gücü vermiştir ama bu belli titreşimdeki seslerin belli mesafeden işitilmesiyle sınırlıdır. Hele Hamza gibi kabirde bulunanlara bir şey işittirmeye bizim gücümüz yetmez. Allah Teala şöyle buyurur. Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah ölçüsüne uygun olana işittirir. Ama sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin. Fatır Suresi 22. Ayet Allah her şeyi işitir. En gizli sesler, hareketler, içten yakarışlar ve her şey onun tarafından işitilir. Şimdi bu zat İstanbul'dan Ya dena Hamza dediği zaman Hamza'nın kendini işittiğini hayal ettiğine göre onu Allah'ın işitme sıfatına ortak etmiş olmaz mı? Çünkü bu şekilde bir işitme Allah'tan başkası için söz konusu değildir. Dördüncü sıfat Basar'dır. Basar görme gücü demektir. İnsanlarda da görme gücü vardır ama bu çok sınırlıdır. Allah Teala en küçük şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar görür. Kilometrelerce uzakta kabirde yatan birini yardıma çağıran kişi onun kendini gördüğünü kabul etmiş olur. Yoksa onun durumunu nasıl kavrasın? Bu şekilde bir görme yalnız Allah'a mahsus olduğundan bu şahıs Hamza'yı Allah'ın görme sıfatına da ortak saymış olur. Beşincisi irade, altıncısı da kudret sıfatıdır. İrade dilemek ve tercih etmektir. Kudret de bir şeye güç yetirme anlamına gelir. İnsanın iradesi de kudreti de sınırlıdır. Ölünce bu konuda hiçbir şeyi kalmaz. O şahıs Hamza'nın bu çağrıyı kabul edecek iradeye ve gerekli yardımı yapacak kudrete sahip olduğuna inanmasa onu çağırmaz. Bu olağan dışı bir irade ve kudret yakıştırmasıdır. Bu anlamda irade ve kudret sahibi tek varlık Allah Teala'dır. Öyleyse o şahıs Hamza'yı Allah'ın bu iki sıfatına da ortak saymış olur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah ile aranıza koyup yardım istedikleriniz de sizin gibi kullardır. Samimiyseniz seslenin de size cevap versinler. Ayakları mı var ki yürüsünler? Elleri mi var ki tutsunlar? Gözleri mi var ki görsünler? Kulakları mı var ki işitsinler? De ki, çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun, hiç göz açtırmayın. Benim veliyim bu kitabı indiren Allah'tır. O iyilere velilik eder. Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız size yardım etmek şöyle dursun kendilerine bile yardım edemezler. Araf Suresi 194 ila 197. ayetler. Belki yardımları dokunur diye Allah ile aralarına ilahlar koyup onlara tutundular. Onlar bunlar için hazır asker oldukları halde bunların onlara yardıma güçleri yetmez. Yasin Suresi 74 ve 75. ayetler. Kendileri için bir güç olsun diye Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. Aksine onlar bunların kulluğunu tanımayacak ve bunlara ters düşeceklerdir. Meryem suresi 81 ve 82. ayetler. İşte şirk budur. Yani Allah'a yakın bilinen kimseleri yalnız Allah'a ait bazı özelliklere sahip görüp yardımını istemek şirktir. Allah istese Hamza'ya bu özellikleri veremez mi? Allah'ın gücü her şeye yeter ama Allah'ın gücüyle delil getirilmez. Bunca ayet varken Hamza'ya özel bir güç verildiğini kim iddia edebilir? Bakın Allah'ın elçileri de dahil hepimiz Allah'ın kulu yani kölesiyiz. Allah da bizim Rabbimiz yani Efendimiz'dir. Kölenin efendisi karşısında hiçbir yetkisi olmaz. Bu sebeple elçiler de dahil hiçbir insanın Allah karşısında bir yetkisi olmaz. Allah'ın verdiği yetkiler olursa o başka. Hele yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi Allah'ın kimseye yetki vermediğini açıkça belirttiği bir konuda bazılarını yetkili saymak affedilemeyecek bir suç olur. Ama bu zat bir başka yerde Hamza'nın yardıma geldiğini bizzat görmüş. Diyor ki, cin diyebileceğim bir yaratık beni elimden tuttu ve götürmeye çalıştı. Çok bunaldım. Birden istimdat ile ya Hamza dedim. O şanlı sahibi benim davetime icabet etti ve adeta odanın içinde belir verdi. Cin onu görünce korkudan geri geri gitti ve duvardan süzülerek gözden kayboldu. Dara düşen herkese yardım eden Allah Teala onun da sıkıntısını giderince demek ki o bunu Hamza'nın yaptığını sanmış. Allah Teala bu konuda şöyle buyurur. Bilin ki göklerde kim var yerde kim varsa Allah'ındır.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 azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir. İsra suresi 56 ve 57. ayetler. A. Olağanüstü gücün kaynağı Hamza'yı yardıma çağıran kişinin asıl istediği şey Allah'ın Hamza'yı yardıma göndermesidir. Bunun Allah'tan başkasını Tanrı edinmekle ne ilgisi olur? O sözü inceleyelim. 1. O zat bir yerde diyor ki Büyük ve mukaddes ruhlardan istimdad yani yardım talebi olabilir. Ama Allah Teala bu iddiayı şöyle reddediyor. De ki, gizlice yalvarıp bizi bundan kurtarırsan sana şükredenlerden oluruz diye yakardığınız bir sırada sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir? De ki Allah'tır. Sizi ondan ve her türlü sıkıntıdan O kurtarır. Sonra yine de O'na şirk koşarsınız. En'am suresi, 63 ve 64. ayetler. Yani sıkıntı sırasında yalnız Allah'a sığınırlar. Sıkıntı geçince Hamza gibi birini çağırdıklarını, onun yardımıyla kurtulduklarını söylerler. 2. Hamza'ya bu gücü Allah'ın vereceğini hayal etmek neyi değiştirir? Çünkü bunun bir delili yoktur. Hamza'nın bu çağrıdan haberi bile olmaz. Şu ayetler üzerinde biraz daha düşünelim. De ki: "Allah ilahenize koyup yardıma çağırdıklarınıza baktınız mı?" Gösterin bana onlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır. Yoksa göklerde payları mı var? Samimiyseniz bana bu konuda daha önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin bakalım. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 4 ve 5. ayetler Müşrikler ilahlarının gücünü Allah'tan aldığını hayal ederlerdi. Ama bu dayanaksız bir iddiaydı. Müşriklerle ilgili şu ayetleri biraz düşünmek gerekir. Desen ki size gökten ve yerden rızık veren kim? İşitmeye ve gözlere hakim olan kim? Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren? Allah'tır diyeceklerdir. De ki hiç çekinmez misiniz? Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Hakkın ötesi sapıklık değil de ya nedir? Nasıl oluyor da halden hale sokuluyorsunuz? Yunus Suresi 31 ve 32. Ayetler Müşrikler Kabe'yi tavaf ederken şöyle derlerdi. Lebbeyk la şerikelek illa şerikun huvelek temlikuhu ve mamelek. Emret Allah'ım senin hiçbir ortağın yoktur. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin. Bunu bize nakleden İbn Abbas diyor ki, onlar lebbeik la sherikelek emret Allahım, senin hiçbir ortağın yoktur dediklerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazık size burada kesin, burada kesin derdi. Allah'ın vermediği bir yetkiyi putlarında varsaymaları müşrik olmaları için yetiyordu. Puta bu yetkiyi verinin Allah olduğunu söylemeleri bir şeyi değiştirmiyordu. Ayette şöyle buyuruluyor. Allah ile aralarına koydukları öyle şeye kul olurlar ki Allah onun hakkında bir belge indirmemiş olur. Onunla ilgili bir bilgileri de bulunmaz. Bu zalimlerin yardımcısı olmaz. Hac suresi 71. ayet. Bu zat o çağrıdan sonra adeta Hamza odada beliri verdi diyor. Bir de şöyle bir hatırasını anlatıyor. Eski bir dostumun hanımı rahatsızdı. Çare aramadıkları yer kalmamıştı. İçinde Bedir Savaşı'na katılan sahabelerin isimleri de bulunan bir dua mecmuasını vereyim diye kendilerine gittim. Geleceğimden kimsenin haberi yoktu. Ben merdivenlerden çıkarken bacımız trans halindeymiş. Cinler ona, hoca geliyor fakat biz onun hakkından da geliriz diyorlarmış. Kapıyı çaldım. Arkadaşım beni görünce çok şaşırdı. Bu dua mecmuasını bacımız üzerinde taşısın mutlaka faydası olur cinler yanına sokulamazlar dedim ve geçtim salona oturdum. Sonra arkadaşım bu dua mecmuasını hanımının üzerine koymuş. Trans halindeki bacımız nasıl Hamza geldi diye kaçıyorsunuz değil mi diye bağırmaya başlamış. Şimdi bütün bunlar yalan mı? O kadar ayete değil de bu iddialara kafayı takmış olmanızı anlamak gerçekten çok zor. Bunlar sadece şeytanın bir oyunu olabilir. B. Ruhanilerin Hayatı Ben hala tatmin olmuş değilim. Bildiğim kadarıyla beş çeşit hayat vardır. Birincisi bizim hayatımızdır. İkincisi Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatıdır. Bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. İsterlerse bizim gibi yerler içerler. Üçüncüsü İdris ve İsa Aleyhisselam'ın hayatıdır. Bu melek hayatı gibi nurani bir hayattır. Dördüncüsü şehitlerin hayatıdır. Beşincisi kabirdekilerin hayatıdır. Şehitler hayatlarını Allah yolunda feda ettikleri için Allah da onlara berzah aleminde, dünya hayatına benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayat ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmez, daha iyi bir yere gitmiş bilirler. Çok mutlu olurlar. İşte şehitlerin efendisi olan Hamza da böyle bir hayat yaşamaktadır. Kendine sığınan insanları koruması, dünya ile ilgili işlerini görmesi ve gördürmesi mümkün olabilir. Allah yolunda öldürülmüş olanların aslında diri oldukları doğru. Ama Allah Teala siz onu anlayamazsınız dediği halde anladığınızı iddia etmeniz nasıl bağışlanabilir? Şehitlerle ilgili ayrı bir bölüm gelecektir. Hamza'nın kendisine sığınanlara yardım edemeyeceği konusunda hala şüpheniz varsa lütfen yukarıdaki ayetleri bir daha yavaş yavaş ve düşünerek okuyun. Eğer inanıyorsanız böyle bir şeyi aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz. O ayetlerden biri şöyledir. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 5. ayet. Bizim yaşadığımız hayat malum, onda bir ihtilaf yok. Şehitler konusu da anlaşıldı. Hayatın diğer üç çeşidi için ne diyeceksiniz? Soruyu benim sormam gerekir. Siz Hızır ve İlyas, İdris ve İsa aleyhimüselamın hala hayatta olduklarını söylerken neye dayanıyorsunuz? Bunları ben uydurmuyorum. Bunları söyleyen zat, böyle bir hayatın varlığını... Keşif sahibi evliyanın tevatür derecesine varan gözlemine dayandırıyor. Keşif sahibi evliya ifadesi gerçek dışı bir yakıştırmadır. Gayb ile ilgili bir konu hiçbir ilmi değeri olmayan keşfe dayandırılamaz. Keşif konusu ayrıca gelecektir. Ona girmiyorum. Adı geçen dört neviden yalnız İsa aleyhisselamın durumunu biliyoruz. Onu da şu ayetten anlıyoruz. Aralarında bulunduğum süre içinde onlara şahittim. ''Beni vefat ettirdikten sonra onlar sadece senin gözlemin altındaydılar. Sen her şeye şahitsin.'' Maide Suresi 117. Ayet Burada İsa'nın vefat ettiği ve ümmetinden habersiz olduğu bildiriliyor. Artık onun için de bir hayat çeşidi hayal etmenin gereği yoktur. İsa henüz hayattayken Allah Teala ona şöyle demişti. Bir gün Allah şöyle dedi. ''Bak İsa.'' Ben seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Seni o kafirlerden arındıracağım. Sana uyanları da kıyamet gününe kadar kafirlere üstün kılacağım. Ali İmran suresi 55. ayet C. Ölüm ve uyku Kabir hayatı konusunda ne diyeceksin? Allah Teala ölüm ile uykuyu aynı sayarak şöyle buyurur. Allah ölüm esnasında ruhları alır. Ölmeyenlerinkini de uykuda alır. Ölümüne hükmettiğini tutar, ötekini belli bir vakte kadar salı verir. Zümer suresi 42. ayet. Demek ki Allah ölülerin ruhunu belli bir yerde tutmaktadır. Bir ayette şöyledir. Geceleyin sizi öldüren ve gündüzün ne yaptığınızı bilen odur. Sonra belli bir süre doluncaya kadar gündüzün sizi kaldırır. En'am suresi 60. Ayet Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Öldükten sonraki dirilme yataktan kalkışa, sura üflenmesi de kalk borusunun çalınmasına benzer. Allah Teala şöyle buyurur. Sura üflenir. Hep birden kabirlerden Rablerine doğru koşup giderler. Yazık oldu bize. Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı derler. Yasin Suresi 51 ve 52. Ayetler Kur'an'a göre ölüm bir uyku, Kabir bir uyuma yeri, öldükten sonra dirilmede uykudan uyanmadan başka bir şey değildir. Hadisi şeriflerde belirtilen kabir azabı da uykuda görülen kötü rüyalar gibi olmalıdır. Uyuyan kişi uykuda ne kadar zaman geçtiğini bilemez. Ölü de aynıdır. Nitekim Kur'an'da biri ölü, diğeri uyuyanla ilgili iki örnek vardır. Ashab-ı Kehf mağarada 309 yıl uyumuştu. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurur. Birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir gün belki daha az kaldık dediler. Kehf suresi 19. ayet. Ölümle ilgili ayet de şudur. Şuna da bakmaz mısın? Tavanları çökmüş ve duvarları üzerine yıkılmış bir kente uğramıştı da Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demişti. Allah onu orada yüz yıl süreyle öldürdü. Sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün kaldım belki bir günden de az dedi. Allah dedi ki yok tam yüz yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak hiç bozulmadılar. Bir de eşeğine bak bu seni insanlara bir belge yapmak içindir. Şimdi de eşekten kalma kemiklere bak. Onları nasıl birleştireceğimizi sonra nasıl ete büründüreceğimizi gör. Bunları açık açık görünce dedi ki Artık biliyorum Allah'ın gücü gerçekten her şeye yeter. Bakara suresi 259. ayet. 100 sene ölü kalıp dirilenle 309 sene uykuda kalanlar orada bir gün veya bir günden az kaldıklarını sanıyorlar. İşte kabir hayatını anlamak isteyenler bu ayetlerden ders alabilirler. Uyuyan kişi vücudundan nasıl habersizse ölü de habersizdir. Uyuyanın ruhu gelip tekrar aynı bedene gireceği için beden diri kalıyor. Ölenin ruhu geri dönmeyeceğinden beden ölüyor. Ahirette yeniden yaratılan bedene gelen ruh kendini uykudan uyanmış gibi hissediyor ve Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? Yasin suresi 52. ayet Diyor. Beden toprakta çürümüş, yeniden yaratılmış ama o bunun farkında değil. O uyuyup uyandığını zannediyor. Aradan geçen zamanın da farkında değil. İşte ölüm bize bir uyku kadar, kıyamet de uykudan uyanmak kadar yakındır. Uyku hayatta bir kesinti değil, süreklilik için zorunlu bir dinlenmedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüyle tekrar dirilişin de dünya hayatının devamı gibi olacağını bildiriyor. Her kul ne üzere öldüyse o şekilde dirilir. Veda haccında birisi bineğinden düşmüş, boynu kırılmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu su ve sidr ile yıkayın. İki parça bez içinde kefenleyin, koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Çünkü kıyamet günü telbiye getirir durumda kaldırılacaktır. Bu hadis gerçekten düşündürücüdür. Burada o şahsın ölümü ihramlı bir hacının uyuması gibi sayılmıştır. İhramlı koku sürünmez, uyurken başını örtmez. Uykudan kalkınca telbiye getirir. O zaman kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olmasını nasıl izah edebiliriz? Bunlar rüyaya benzetilebilir. Güzel rüya gören onun hiç bitmemesini ister. Sıkıntılı rüya görenler de uyanınca iyi ki rüyaymış diye şükrederler. Doğrusunu Allah bilir. 9. Bölüm Müslümanları Batıran Şirk 70 yıldır bu ülkede yeterli dini eğitim yapılamadığı için hocalarımız bazı yanlışlar yapabiliyor. Biliyorsunuz 1924'te şeriat kaldırıldı. Bütün yasalar batıdan alındı. Bir zamanlar din eğitimi tamamen yasaklandı. Ezan Türkçe okundu. Bunları uzatmak mümkün. Bütün suçu başkasının üstüne at ve sen aradan çekil. Ne kolay bir yaklaşım tarzı. 70 yıl önceki şartlara durup dururken mi gelindi? İslam alemi 1. Dünya Savaşı'nda batı karşısında niye kesin bir yenilgi aldı? Bunun siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri birçok sebebi var. Şimdi sen bunu da mı tarikatlara bağlayacaksın? Bunu tarikatlara bağlamak da kolaya kaçmak olur. Bu yenilginin siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri sebeplerini uzmanlarına bırakalım. Biz burada Kur'an'a uyma yerine Kur'an'ı kendimize uydurmadan bahsedelim. Kur'an'a taban tabana zıt nice sözler hadis, yani Nebi'nin sözü diye ortaya atılmış ve Müslümanlar arasında kabul görmüştür. Şu söz onlardan biridir. İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabirlerdeki ölülerden yardım isteyin. Bu sözü hadis diye ortaya atan Yavuz Sultan Selim'in meşhur Şeyhülislamı İbn Kemal'dir. O bununla da kalmamış doğruluğunu ispat için felsefi izahlara girmiştir. Bu sebeple sıkıntı ağırdır. Bu konu ölülerden yardım isteme başlığı altında anlatılmıştı. İslam alemi Kur'an'dan uzaklaşalı asırlar oluyor. Şeyhler gibi mezhep imamları da kuksallaştırılmış, onların sözleri Kur'an ve sünnetin yerini almıştır. Son bölümde Kur'an'a dönmek başlığı altında bu konuya da girilecektir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kesin yenilgi bir başlangıç değil, bir sonuçtur. Sizin o 70 yıllık uygulama diye tenkit ettiğiniz şeyler de bir sonuçtur. Birinci Dünya Savaşı'nda olan yenilgiyi bir askeri yenilgi saymak kolaycılık olur. O, kendine güvenini yetirmiş bir toplumun yenilgisidir. Kendine güvenden ne anlıyorsun? Bir Müslüman kendine değil Allah'a güvenir. Kendine güvenmek, inandığı değerlere güvenmektir. İnandığı değerlere güvenmeyenin imanı da olmaz. Bunu biraz daha açar mısınız? Bakın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğunu söyleyince ona gülenler, deli diyenler, sihirbaz diyenler, onu alaya alanlar ve hakaret edenler olmuştu. Eğer bu davranışlar onun inandığı değerlere olan güvenini sarssaydı, bunun etkisiyle ya bunlar haklıysa deseydi halkın içine çıkıp bir iş yapabilir miydi? Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya, derler diye sanki sana gelen vahiyden bir kısmını onlara okumayacak gibisin. Bu da senin içini daraltıyor. Ama sen yalnızca bir uyarıcısın. Her şeye vekil olan Allah'tır. Hud suresi 12. ayet ona salat ve selam olsun, Muhammed'in inandığı değerlere güvenmesi ve Allah'ın elçisi olduğu konusunda kuşkuya düşmemesi için çok sayıda ayet inmiştir. Onlardan bir kısmı şöyledir. Yasin Doğru hükümler içeren Kur'an'a yemin olsun ki sen Allah'ın elçilerindensin. Doğru yoldasın. Yasin suresi 1-4. ayetler Durma, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa şöyle mi diyorlar, o bir şairdir, başına gelecekleri biliyoruz. De ki, bekleyin, zaten ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor ya da onlar azgın bir takım mıdırlar? Yoksa onu kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, aslında bunlar inanmıyorlar. Öyleyse bunun dengi bir söz getirseler ya eğer doğruysalar. Tur Suresi 29 ila 34. ayetler. Nun. Kaleme ve yazdıklarına yemin ederim. Sen Rabbinin nimeti sayesinde cinlerin etkisinde değilsin. Sana tükenmek bilmeyen kesin bir ödül vardır. Sen gerçekten büyük bir ahlaka sahipsin. Yakında sen de görürsün, onlar da görürler hanginizin fitne içinde olduğunu. Doğrusu senin Rabbin yolundan sapanın kim olduğunu iyi bilir. O yola gelenleri de iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstedikleri şudur. Keşke yağcılık yapsan da onlar da yağcılık yapsalar. Nûn Suresi 1-9. Ayetler Rabbinin hükmüne katlan da, Sakın balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o nefesi içinde düğümlenmişken yalvarıp yakarmıştı. Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı balıkla beraber boş bir yere fena bir halde atılacaktı. Ama Rabbi onu seçip iyilerden yaptı. O inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. O delidir diyorlardı. Oysaki Kur'an Herkes için bir öğütten başka bir şey değildir. Nûn Suresi 48 ila 52. ayetler. Bu ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme daima güven tazeletiyordu. Bu anlamda çok ayet vardır. Allah Teala geçmiş elçilerin çektiği sıkıntıları dile getirerek de onu teselli etmiştir. Yoksa o büyük işin nasıl başarabilirdi? Müslümanlar her an değişen ve gelişen olaylar karşısında kendilerine ve dinlerine olan güvenlerini diri tutmak için Kur'an'ı düşünerek okumak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları için inandıkları değerlere olan güvenleri azalmış, nefislerini ıslah etme adına kendilerini hakir saymış, kimi şahısları da olduğundan büyük görmeye ve onlar için hayali makamlar uydurmaya koyulmuşlardır. Sonra da bu şahısların kendilerine manevi yardım yapacağına ilanmışlardır. Bu inanç toplumu kanser gibi sarmış ve 1. Dünya Savaşı'nda o koskoca gövde tarihe gömülmüştür. Geride kalanlar o yanlış inancı terk etmemektedirler. Allah Teala şöyle buyurur. Bir millet kendinde olanı bozmadıkça Allah onlarda olanı bozmaz. Allah bir millete ceza vermek istedi mi artık onun önüne geçilemez. Zaten onların ondan başka bir koruyucuları da yoktur. Ra'd Suresi 11. Ayet Yönetimde bozulma olduğu doğru. Bana göre suç alimlerindir. Onlar Kur'an'a yöneleceklerine, eski alimlerin eserlerine saplanıp kalmışlardır. Eğer Kur'an'ı anlamaya çalışsalardı, zorunlu olarak hadisleri de anlarlardı. Çünkü hadisler Kur'an'ın açıklamasıdır. Açıklama ile açıklananı bir arada okumak, konuyu doğru anlamayı sağlar. Eski alimler ancak o zaman doğru anlaşılır ve eserleri ufuk açıcı olurdu. Yaşadığı çağı Kur'an'a göre yorumlayanlardan örnek, Kur'an'ı o çağa uydurmak isteyenlerden de ibret alınırdı. Olayları Kur'an'a göre yorumlama zorunluluğunu duyan alim her türlü yeniliğe açık olur. Bilimsel, teknik ve sosyal gelişmeleri doğru yorumlar. Müslümanlar da bir başka arayış içine girmezler. Ama onlar Kur'an'a, sünnete ve çevresine kapalı, çağın gerisinde bir ilim anlayışı ile kendi intiharlarını hazırlamışlardır. Sultan II. Abdülhamid'in bu konuyla ilgili çok acı hatıraları nakledilir. Japon imparatorluk ailesine mensup bir prens kendisini ziyarete gelir. İmparatorundan özel bir mektup getirir. Ondan İslam dininin muhtevasını, iman esaslarını, gayesini, felsefesini, ibadet kaidelerini açıklayacak güçte dini, ilmi bir heyet ister. Sultan Japonya'da İslam'ın yayılması için maddi sahada mümkün olan her şeyi yapar ama imparatorun istediği dini, ilmi heyeti gönderemez. O sultanın içinde hicran olmuş bir hatıradır. Bunun sebebini şu cümlelerle ifade eder. Düşündüm ki Japon İmparatoru'nun istediği Müslüman din alimleri kendi ülkemizde olsa ve onları ben bulabilseydim Japonlardan evvel kendi milletimin ve halife olarak İslam aleminin istifadesini temin ederdim. Sultana göre o alimlerin ilmi kudretleri kadar dünyayı algılama tarzları da İslam'ın geleceği üzerinde bu kadar büyük etki yapacak bir konuyu ele almaya ve sonuçlandırmaya müsait değildir. O, bunun sebebini şöyle açıklar. Japon İmparatorunun istediği Müslüman din alimlerini yetiştirecek Feyyaz menbaalar artık mevcut değildi. Medreselerimiz birer ilim-irfan kaynağı olmaktan mahrumdu. Öyleyse tarikatlara bu kadar yüklenmek doğru olmaz. Alimlerin Kur'an'dan uzaklaştığı bir yerde tarikat mensuplarının yanlışları görmezlikten gelinebilir. Allah'ın kabul etmeyeceği bir özrü biz kabul edemeyiz. Çünkü alim ve cahil ayrımı olmadan herkes Kur'an'a aykırı davranışlarının hesabını Allah'a verecektir. Alimlerin hesabı daha ağır olacaktır. Allah Teala şöyle buyurur. İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve ana yolu bu kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onları Allah dışlar. Dışlayacak olanlar da dışlarlar. Tevbe edip kendini düzelten ve onları açıklayanlar başka. Onların tevbesini kabul ederim. Ben her tevbeyi kabul ederim. İkramım boldur. Ayetlerimizi örten ve örtmüşken ölenler var ya, Allah, melekleri ve bütün insanlar onları dışlayacaktır. Sürekli dışlanmış olacaklar, ne azapları hafifletilecek, ne de ara verilecektir. Bakara suresi 159 ila 162. ayetler. Hurafe sigara gibidir. Ona alışan kötülüğünü bilir ama vazgeçemez. Kur'an'dan uzaklaşma alimleri de hurafe tiryakisi yapmış ve onların Kur'an'a temelden aykırı nice şeyi normal görmelerine sebep olmuştur. Buna şu çarpıcı örneği verelim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle ilgili resmi belgelerde savaşı kazanmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcı olacağı vurgulanır. Sanki o Allah'ın elçisi değildir de haşa Allah'ın yanında ikinci bir ilahtır. Sanki o ölmemiştir de diridir. Sanki o kendine yapılan çağrıları işitir, olayın geçtiği yeri görür, gelir ve istediğine istediği yardımı yapar. Ayrıca sanki o günkü alimlere ve komuta kademesine bu konuda söz vermiştir. Allah Teala bunu en büyük sapıklık sayıyor. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 5. ayet. Şimdi belgelerdeki ifadelere bakalım. A. Sultan Reşat'ın savaş ilanıyla ilgili beyannamesinin son bölümünde yer alan ifadeler. Hak ve adl bizde, zulüm ve udvan düşmanlarımızda olduğundan, düşmanlarımızı kahretmek için Cenabı Adili mutlakın inayeti samadaniyesi ve peygamberi zişanımızın imdad-ı maneviyesinin bize yaru yaver olacağında şüphe yoktur. Bu ifadeyi şöyle sadeleştirebiliriz. Biz haklı ve dürüst, düşmanlarımızsa zalim ve saldırgan olduğundan düşmanlarımızı yere sermek için adaleti şaşmaz olan Allah'ın yüce desteğinin ve şanlı peygamberimizin manevi yardımının bize yar ve yardımcı olacağında şüphe yoktur. B. Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın beyannamesi şu ifadelerle başlar. Allah'ın inayeti peygamberimizin imdad-ı ruhaniyesi ve mübarek padişahımızın hayır duasıyla ordumuz düşmanlarımızı kahredecektir. Beyannamenin orta yerinde şu ifadeler vardır. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda peygamberimizin ve sahabe-i güziyin efendilerimizin ruhları uçuyor. Bu ifadeler şöyle sadeleştirilebilir. Allah'ın desteği, peygamberimizin ruhani yardımı ve mübarek padişahımızın hayır duasıyla ordumuz düşmanlarımızı yere serecektir. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda peygamberimizin ve onun seçkin arkadaşlarının ruhları uçuyor. C- İslam ülkelerini cihada davet beyannamesi. Bu beyannameyi Meclis-i Ali-i İlmi yani Yüksek İlim Kurulu hazırlamış, halife sıfatıyla Sultan Reşat imzalamıştır. Beyannamede en üst seviyeden 34 alimin imzası da vardır. Bunların arasında 3'ü eski, birisi görevde olmak üzere 4 İslam ve fetva emini Ali Haydar Efendi de yer alır. Beyannamenin dördüncü paragrafı şu ifadelerle bitmektedir. Dini mübini ilahisi namına cihada şitaban olan Müslümini, her bir hususta mazhar-ı fevz ve nusret buyuracağı inayet ve eltaf-ı celile-i samadani'den mevud ve şeriat-ı garra-i ahmediyenin için fedayı can ve mal eyleyen ümmet-i naciyesine zahir ve desgir olmak için ruhaniyet-i mukaddese-i hazır ve mevcuttur. Beyannamenin son paragrafı da şöyledir. Ey dini İslam! Cenabı Hakk'ın nusret ve inayeti ve Nebi-i Muhteremimizin mededi ruhaniyetiyle aday dini kahr ve tedmir ve kulub bir müslimini sermediyse adetlerle tesrir eylemeniz va'd-ı celil-i ilahi ile müeyyet ve mübeşşerdir.'' Bu ifadeleri şu şekilde sadeleştirebiliriz. ''Allah'ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir.'' Ahmet'in aydınlık şeriatini yüceltmek için canını ve malını feda eden ümmet-i naciyesine arka çıkıp elinden tutmak için peygamberin mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur. Ey İslam mücahitleri! Allah Teala'nın yardımı ve desteği muhterem peygamberimizin ruhaniyetinin yardımı ile din düşmanlarını yere serip yok etmeniz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutluluklarla sevindirmeniz Yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir. Müslümanlar kâfirlere karşı cihada çıkıyorlar. Bu, peygamberi memnun edecek bir davranıştır. Elbette o ruhaniyetiyle Müslümanlara yardım edecektir. Onun seçkin sahabelerinin ruhlarının Müslümanların başları ucunda uçması da yadırganamaz. Çünkü bu savaşta sahabeler de yer almak isterler. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun seçkin arkadaşları hayatta olsaydı, Elbette bundan çok memnun olur ve Müslümanların başarısı için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı. Ama artık onlar ölmüşlerdir. Bizim yapmamız gereken kendi hayallerimize değil, Kur'an'a uymaktır. Allah Teala kendinden başkasının yardıma çağrılmasını Kur'an'da şirk saymış ve kesin kez yasaklamıştır. O şöyle diyor. İşte böyle. Allah haktır ve onunla aralarına koyup yardım istedikleri ise batıldır. Hac Suresi 62. Ayet Zaten Allah'tan başka yardıma çağrılan kim olursa olsun, onun hiçbir şeye gücü yetmez. İşte Rabbiniz olan Allah. Hakimiyet O'nundur. O'nunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Onları çağırsanız çağrınızı işitmezler. İşitmiş olsalar bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı tanımazlar. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah gibi haber veremez. Fatır Suresi 13. ve 14. ayetler Allah'tan başkasını olağan dışı yollarla yardıma çağırmak şirktir. Allah böylelerine yardım etmez. İnananlar ve imanlarını şirkle örtmeyenler var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu tutturanlar onlardır. En'am suresi 82. ayet 1. Dünya Savaşı'nda Müslümanlarla savaşan İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılar da zafer için Allah'a dua etmiyorlar mıydı sanki? Ama onlar Hristiyan oldukları için Allah'ın yanında İsa'yı da çağırıyorlardı. Üstelik onların kutsal kitabı bunu teşvik ediyor. Matta İncil'ine göre İsa çarmıha gerilip defnedildikten 3 gün sonra kabrinden çıkmış 11 havarisine görünmüş ve şöyle demiştir. Gökte ve yeryüzünde bütün iktidar bana verilmiştir. Şimdi gidin bütün ulusları öğrenci yapın. Onları babam, ben ve kutsal ruh adına vaftiz edin. Sizlere buyurduğum her şeyi tutmalarını onlara öğretin. İşte dünyanın sonuna kadar ben her an sizlerle beraberim. Kur'an'a göre Allah'tan başkasını bu şekilde yardıma çağırmak şirktir. Yukarıda konuyla ilgili çok sayıda ayet geçmişti. Şu ayette bunu doğru yola girmişken geri çevrilme ve açık arazide şaşkına dönme olarak nitelemektedir. De ki, bize ne yararı olacak ne de zarar verebilecek birini Allah ile aramıza koyarak ondan yardım isteyelim de, Allah bizi yola getirmişken izlerimiz üzerine geriye mi döndürelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdığı halde, bulunduğu yerde şeytanların arzusuna uydurup şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Biz varlıkların Rabbine teslim olma emri aldık. En'am suresi 71. ayet Müslümanlar tarih boyunca çok yenilgiler almışlardır. Bu Allah'ın onları bir imtihanıdır. Niteki Muhammed'in ordusu da Uhud Savaşı'nda yenilmişti. Ama onun gayretleriyle daha sonra durum lehe çevrilmişti. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem büyük gayret göstermiş ve durumu lehine çevirmeyi başarmıştır. Ama ben Allah'ın elçisiyim, benim duam ve manevi desteğimle bu savaş kazanılır dememiştir. Yenilgi dedik ya, cephede yenilmek o kadar önemli değildir. Toparlanır düşmana daha büyük bir darbe vurabilirsiniz. Asıl yenilgi içten yenilgidir. İşte o zaman yapacağınız bir şey olmaz. Müslümanlar içten yenilmişlerdir. Kendi siyasi, sosyal, iktisadi ve askeri düzenlerine güvenleri kalmamıştır. Bunların yerine başkasını koyma çabası bu güvensizliğin sonucudur. Bunu anlamak isteyen Müslümanların desteklediği okullarda neyin öğretildiğine baksın. Büyük maddi imkanlarla desteklenip gayrimüslim ülkelere gönderilen öğrenciler hangi sistemi öğrenmeye gidiyorlar? Kendi sistemimizi öğretmek için harcadığımız çabayı bununla kıyaslarsak korkunç bir fark ortaya çıkar. İşte bunlar bugünkü dünya karşısında kafamızı dik tutmamızı engellemektedir. Peki tarikatlardan ne istiyorsun? Türkiye'de tarikatlar resmen kapalıdır. Halka mal olmuş sosyal bir kurumu resmen kapatmakla işi bitmez. Hurafeler yok olmaz. Burada asıl iş ilim adamlarına düşer. Onlar halkı eğitmelidirler. Zihinler hurafelerden temizlenmeli ve doğru bilgilerle donatılmalıdır. İşte bu sahada yeterli çalışma yoktur. Halkımızın önemli bir bölümünün hurafelere kanmaları bundandır. Bir de bu çalışmalar sürekli olmalıdır. Küçük bir ihmal hurafelere kapı açmak olur. Bilgisi sosyal ve ekonomik durumu iyi olan nice insanda bunlara katılmakta ve destek olmaktadır. Bu sizin tezinizi çürütmez mi? Bu insanlar birçok konuda bilgili olabilirler ama dinlerini iyi bilmedikleri için kolay kandırılırlar. Öyleyse dini herkese doğru öğretmek gerekir. Bu, dindar olanların hurafelere kaymalarını önler. Dinlerini yaşamak istemeyenler de hurafe ile doğru dini ayırarak hurafeye karşı çıkıyorum diye dindar insanları üzecek davranışlara girmezler. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş bunca alim yanlışta sen mi doğrusun? Senin ilmin onların ilimlerinden daha mı fazla? İlmin fazlalığı veya noksanlığından çok o ilmi ne maksatla kullandığınız önemlidir. Eğer insanlar üzülecek veya size karşı gelecekler diye doğruları söylemezseniz, ilminizin büyüklüğü, verdiğiniz zararı artırmaktan başka bir işe yaramaz. Tanınmış bir alim bana şöyle dedi. Abdülaziz Bey, tasavvuf ve tarikatla uğraşmayı bırak. Hurafe olmazsa tasavvuf da olmaz. Dedim ki, bu hurafelerle mücadele bizim temel görevimiz değil mi? Bunlar insanları şirke sokmuyor mu? Doğru ama bunlar ıslah olmazlar. İnsanlar ıslah olmaz diye mücadeleyi bırakan bir nebi var mı? Bizim örneğimiz onlar değil mi dedim. Dedi ki ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sen gençsin, istikbalin parlak. Bunlarsa güçlüdür. Bunlarla başa çıkamazsın. Geleceğini karartırlar. Ben de şöyle karşılık verdim. Bunlardan beklediğim bir şey yok ki. Ben Allah'a dayanıyorum. Allah'tan güçlüsü de yoktur. Ben senin için endişe ediyorum dedi. Ben de şöyle dedim. Asıl ben sizin için endişe ediyorum. Sizin durumunuz cumartesi yasağını çiğneyen Yahudilere karşı mücadeleden kaçınanlara benziyor. Bilindiği gibi Yahudilerde cumartesi günü av yasağı vardır. Davud Aleyhisselam zamanında sahil kenti olan Eyle'de Yahudiler yaşardı. Yılın bir ayında her taraftan oraya balıklar akın eder, balık çokluğundan neredeyse su görünmezdi. O ayın dışında ise sadece cumartesi günleri balık gelirdi. Derken deniz kenarında havuzlar kazıp arklar açtılar. Balıklar cumartesi günü havuzlara doldu ve pazar günü onları avladılar. Kendilerince yasağı çiğnememiş oldular. Cezalandırılacaklarından korka korka balıklardan yararlandılar. Zamanla evlatlar babaların yolundan gitti. Mal mülk edindiler. Şehirden bu işi hoş karşılamayan bazı gruplar onları bundan vazgeçirmeye çalıştılarsa da vazgeçmediler. Dediler ki ne zamandır biz bu işi yapıyoruz. Bunun için Allah'tan hiçbir ceza gelmedi. Onlara denildi ki aldanmayın belki size bir azap gelir yok olursunuz. Bunlar bir sabah alçak maymunlar haline geldiler. Üç gün böyle yaşadılar sonra helak olup gittiler. Bakara suresinin 65 ve 66. ayetlerinde konuyla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Bunu o gün yaşayanlara ve sonrakilere bir ders ve Allah'tan çekinenlere bir öğüt olsun diye yapmıştık. Bir bölük yasağa çiğneyenlerle mücadele ederken, içlerinden bir topluluk şöyle demişti. Allah'ın yok edeceği ya da şiddetli azap vereceği bir kavme niye öğüt veriyorsunuz? Dediler ki, Rabbinize karşı yüzümüz olsun diye. Belki de çekinirler. Ayetler şöyle devam ediyor. Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık. Yapılan engellemelere baş kaldırıp direnince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf Suresi 165 ve 166. ayetler. Sözlerime şöyle devam ettim. Siz bize destek vereceğinize dolaylı olarak suçlulara destek vermiş oluyorsunuz. Onların başına gelenlerin sizin başınıza gelmeyeceğinden emin olabilir misiniz? dedi ki: Bilmem kardeşim, ben seni düşünüyorum. Dedim ki: Bakın, bir nefes alacak kadar ömrümün kaldığını bilsem o bir nefesi bu gibi yanlışları düzeltmek için harcamak isterim. Sonra bu mücadeleler elinizdeki kitabı oluşturdu. Bu zat kitabın birinci baskısını okudu ve bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi. Evet, bu konuda haklısınız. Bazı alimler bile bile mücadeleden kaçınıyorlar. Ama eskiden gerçek ilim sahipleri vardı. Gerçek ilim sahibi olmak yetmez. O ilmi yerli yerinde kullanmak da gerekir. Bu konuda Allah Teala bize Adem aleyhisselamı örnek veriyor. Onun öğretmeni bizzat Allah Teala idi. Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Doğruysanız bana şunların isimlerini haber verin dedi. Melekler biz sana içten boyun eğeriz. Bizde bir bilgi olmaz. Sen ne öğretmişsen odur. Bilen sen, yerinde karar veren sensin dediler. Bunun üzerine Allah Adem Meleklere şunların isimlerini bildir." dedi. Adem onlara o isimleri bildirince Allah, "Size dememiş miydim? Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Neyi açığa vurur, neyi gizlerseniz onu da bilirim." dedi. Bakara Suresi 31 ila 33. ayetler. Sonra Allah Adem'i ve eşini cennete yerleştirmiş ve şeytanı göstererek şöyle demişti: "Bak Adem, bu senin de eşinin de düşmanıdır." Sakın sizi bahçeden çıkarmasın, yoksa mutsuz olursun. Orada ne acıkacak, ne de çıplak kalacaksın. Susuzluk çekmeyecek ve güneşte kalmayacaksın. Sonra şeytan ona vesvese verdi ve dedi ki: Adem, sana o sonsuzluk ağacını ve yıpranmayacak saltanatı göstereyim mi? Taha Suresi 117 ila 120. ayetler. Bu cazip teklif ona her şeyi unutturdu ve ikisi de o ağaçtan yedi. Sonra kendilerine ayıp yerleri göründü. Hemen bahçenin yaprağıyla örtünmeye koyuldular. Adem Rabbine baş kaldırdı da yolunu şaşırdı. Taha suresi 121. ayet. İşte Adem'in başına gelenler. Hiçbir alim onun şartlarına sahip olamaz. Öğretmeni Allah Teala ve kaldığı yer güzel bir bahçeydi. Ne kötü insanlar vardı ne de ekonomik sıkıntılar. Ama ebediyet ağacı ve çökmesi olmayan saltanat arzusu nasıl Adem'i isyana sürüklemiş ve şaşırtmışsa, ünlü olma ve dünyalık arzusu da nice alim'i isyana sürükler ve şaşırtır. Çünkü Allah'ın verdiği ve vermeyi vaat ettiğiyle yetinen çok az insan vardır. İnsan hep daha çoğunu ister. Allah'la bütünleşmeyi ve daha da ileri gitmeyi hedefleyenler bile vardır. İlim helal mala benzer. Helal malıyla kötülük yapanlar gibi ilmiyle halkı saptıranlar da vardır. Gerçek alim doğru davranan, karşı koyulacağını bile bile doğruları söylemekten çekinmeyen alimdir. Doğruları bilen çoktur ama söyleyen azdır. Yoksa bunlar kimsenin bilmediği şeyler değildir. Müslümanların batı karşısında kesin yenilgi aldığını söylemiştin. Batılıyı Müslümandan üstün göremezsin. Allah Teala "Eğer inanıyorsanız üstün olan sizlersiniz" demiyor mu? Batılıyı Müslümandan üstün gören de kim? Ben Müslümanların Müslümanlıktan uzaklaştığından bahsediyorum. Madem gayrimüslimlerin uydusu haline gelmişiz ve bir asırdan fazladır bu böyle devam ediyor, öyleyse bu işte bir yanlışlık var. Okuduğun ayet yanlış olamayacağına göre yanlışlık bizim Müslümanlığımızda olmalıdır. İçinde bulunduğumuz durumu da Allah'ın bize verdiği bir ceza olarak kabul etmemiz gerekir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cezaya çarpılan kavimleri anlattıktan sonra şöyle buyurur. Sana anlattıklarımız o ülkelerin başından geçenlerdir. Onlardan ayakta duran da var, biçilip gitmiş olan da. Onlara karşı bir yanlış yapmadık. Yanlışı onlar kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince Allah ile aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları hiç işlerine yaramadı. Kayıplarını artırmaktan başka bir katkıları olmadı. Hud Suresi 100 ve 101. Ayetler Müslümanlar sırf Allah'ı değil, Allah'a yakın bildikleri kişileri de onunla birlikte yardıma çağırmaya devam ederlerse kayıpları daha da artar. Hep müşriklerle ilgili ayetleri örnek veriyorsun. Bu yaptığın doğru mu? Senin muhatapların müşrik değil ki, hepsi de Müslüman. Kur'an'ın büyük bir bölümü şirkle ilgilidir. Bu konuda sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyaran şu ayet üzerinde düşünseniz bize hak verirsiniz. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır, sakın müşriklerden olma. Allah'la beraber başka bir ilah çağırma. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, yalnız onun zatı kalacaktır. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz. Kasas Suresi 87 ve 88. Ayetler bu tenbih bizzat Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapıldığına göre bize hak vermeniz gerekir. Müslümanlar bu konuda birbirini daima uyarmalıdır. Müslümanlar bugün layık oldukları konumda değillerse bunun sebepleri vardır. Çünkü Allah Teala hiçbir topluluğu boşuna helak etmez. Şu ayetler her şeyi ortaya koyuyor. Sizden önceki dönemlerde birikimli olanlar o yerdeki bozulmaya karşı çıksalarda olmaz mıydı? Kendilerini kurtardığımız az kimse dışında bunu yapan olmadı. Yanlış yapanlar, şımartıldıkları şeyin arkasını bırakmadı ve günahkarlar haline geldiler. Yoksa senin Rabbin bozulmaya karşı koyan bir halkı varken zalimlik edip şehirleri yok edecek değildir. Hud Suresi 116 ve 117. Ayetler 10. Bölüm Şehitlerin Savaşması Savaşlara katılan şehit ruhları için ne diyeceksin? Bunu düşmanlar bile kabul ediyor. Şehitler ölmediğine göre bu olamaz mı?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 Bir felaket zamanında kullar evtada yönelir, evtat da revasiye yönelir, revasiyi kutup idare eder. Kutuptan sonra gelen iki kişiye imaman denir. Bunlardan birine imamı ı Yemin, diğerine imamı ı Yesar adı verilir. İmam-ı Yemin kutbun hükümlerine imamı ı Yesar da hakikatine masardır. Kutup ölünce onun yerini imamı ı Yesar alır, kutup ile iki imam üçleri oluşturur.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 Allah'tan başkasının bilemeyeceği şeyler gayb mutlaktır. Bir şeyi Allah'ın dışında bir başkası da biliyorsa o gayb mutlak olmaz. Mesela içinizden ne geçtiğini ben bilmem ama siz bilirsiniz. Münafıkların kalplerinde olanlar gayb mutlak değildir. Çünkü onlar kendi içlerini bilirler. Ama ayet-i kerime Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onların kalplerinde olanı bilmediğini açıkça ifade ediyor. Şöyle buyuruluyor. Çevrenizdeki kimi çöl Arapları münafıktır.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 Musa aleyhisselamın annesine ve Meryem validemize gelen vahi budur. Buna ilham deriz. Perde arkasından olan vahi de daha çok rüyalar şeklindedir. Yusuf aleyhisselamın ve kralın rüyasında olduğu gibi Allah bazı bilgileri bize rüyada ulaştırır. Bunlar için Müslüman olmak şart değildir. Nebi'lere gelen vahi bunların üçüncüsüdür. Onlar vahiyi insanlara tebliğ etmek ve uygulamak için aldıklarından her nebi aynı zamanda Allah'ın elçisidir.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 Resullere apaçık tebliğden başka ne düşer? Nahl suresi 35. ayet. Bu sebeple vahi almayan sadece nebiye inmiş ayetleri tebliğ eden resuller de vardır. Şu ayetler onlardan bahseder. Nuh kavmi resulleri yalanladı. Şu A'raaf suresi 105. ayet. Ad kavmi resulleri yalanladı. Şu A'raaf suresi 123. ayet.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 18. bölüm Keramet Sen kerameti inkar mı ediyorsun? Hayır, kerameti inkar etmiyorum. Bazı rastlantıları ve uydurma hikayeleri keramet adı altında mucize gibi kullanmanızı yadırgıyorum. O yalanları Allah'ın özel dostu olduğunuzun delili sayıyor, çevrenizdekilerle birlikte batıyorsunuz. Keramet değerli olmak demektir. Allah Teala insanı değerli, yani kerametli yarattığını ve birçok şeyi onun emrine verdiğini açıklamıştır. Adem oğullarını değerli, kerametli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Onlara temiz ve lezzetli rızıklar verdik. Yarattığımız birçok şeyden daha üstün kıldık. İsra Suresi 70. ayet. İnsanoğlunun dışında gideceği yere başkaları tarafından taşınan varlık yoktur. En büyük ikram şirkten uzak bir imandır. İnanan ve imanlarına şirk bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu tutturanlar onlardır. En'am suresi 82. ayet Allah en kerametli insanı şöyle açıklamıştır. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi halklara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en kerim olanınız, takvası en iyi olanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Keramet deyince yukarıda anlatılanlar değil Allah'ın elçilerinin mucizeleri gibi olağanüstü şeyler kastedilir. Allah'ın elçileri onun sözlerini insanlara bildirmekle görevlidirler. Böyle bir göreve getirilen kişi de yalnız Allah'ın verebileceği bir belge olmalıdır. Yoksa herkes Allah'ın elçisi olduğunu iddia etmeye başlar. Bu yüzden mucize çok önemlidir. Bu konu daha sonra anlatılacaktır. Allah'ın veliliği veya evliyalık diye bir görev yoktur. Her mümin Allah'ın velisidir. İman kalpte olduğundan kimin Allah'ın velisi yani gerçek mümin olduğunu Allah'tan başkası bilemez. Bu konu daha önce anlatılmıştı. Allah, her mü'mine yardım sözü vermiştir. Onu önce ağır bir intihandan geçirir, sonra yardım eder. O, şöyle buyurmuştur. Mü'minlere yardım, üzerimize borçtur. Rum Suresi 47. Ayet Kim Allah'tan çekinirse, ona bir çıkış yolu gösterir ve ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanırsa, ona yeter. Allah işini tam yapar. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2 ve 3. ayetler. Bedir savaşında Müslümanların yardımına Allah Teala melekleri göndermiş ama zaferin meleklerin yardımıyla olmadığını da vurgulamıştır. Şu ayet zihinlerimizde yankılanmalıdır. Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ardarda arda bin melekle sizi destekliyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sırf size müjde olsun ve yürekleriniz yatışsın diye yapmıştı. Zafer sadece Allah katındandır. Allah güçlüdür, doğru karar verir. Enfal Suresi 9 ve 10. Ayetler Allah'ın yardımı gelince şımarmadan şükretmek gerekir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah, içinizden inanan ve iyi iş yapanlara söz verdi. Öncekileri hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne hakim kılacak, razı olduğu dini onlar için kökleştirecek ve korkularının ardından güven ortamı meydana getirecektir. Bunlar Allah'a kulluk ederler ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra da görmezlik edenler yoldan çıkmış olurlar. Nur Suresi 55. Ayet Keramet iddiasında bulunanlar, Allah'ın onları dünyada kayırdığına, ahirette de kayıracağına inandıklarından kendilerini üstün görürler. Bu dünyada onlar gibi nice şımarıklar vardır. Şu ayetler şımarıkların acı sonunu gösterir. Onlara şu iki adamı örnek ver. Birine iki üzüm bağı vermiş, etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş, ortasını ekinlik yapmıştık. Bağların ikisi de ürün vermişti. Bir kusuru da yoktu. İkisinin arasından akıttığımız bir de ırmak vardı. Adam güzel bir gelir sağlamış ve arkadaşıyla konuşurken demişti ki, ''Benim malım seninkinden çok, adamlarım daha güçlü.'' Adam bahçesine giriyor, kendini yüce görerek diyordu ki, ''Buranın harap olacağını sanmam, kıyametin kopacağını da sanmam ya, kopsa da Rabbimin huzuruna çıkarılsam bundan daha iyisini bulacağımdan eminim.'' Konuşma sırasında arkadaşı ona şöyle diyordu. Seni topraktan sonra döllenmiş yumurtadan yaratanı sonra bir erkek olarak düzenleyeni görmezlikten mi geliyorsun? Bana göre o Allah'tır. Benim Rabbimdir. Ben hiç kimseyi Rabbime eş tutmam. Beni mal ve evlat yönünden aşağı görürsen gör. Ama bahçene girdiğinde keşke deseydin ki bu Allah'ın yarattığıdır. Gücü veren yalnız O'dur. Bakarsın Rabbim bana senin bahçenden iyisini verir. Seninkine de gökten hesabını görecek bir şey gönderir de çıplak ve kaygan bir toprağa çevirir. Ya da suyu çekilir de su aramaya halin bile kalmaz. Derken ürünü kuşatıldı. Bahçe çardakları üzerinde boş bir yığın haline geldi. O kişi yaptığı harcamaya karşılık ellerini ovuşturup şöyle demeye başladı. Keşke Rabbime hiç kimseyi eş tutmasaydım. Zaten Allah'tan başka ona yardım edecek kimse olmadı. Bir yardım da görmedi. İşte böyle. Kara gün dostu, gerçeğin kendisi olan Allah'tır. En hayırlı karşılığı verecek olan da, sonunu hayırlı kılacak olan da O'dur. Kehf suresi 32-44. ayetler Yalanlar yığınına dönüştürülen kerameti bırakıp, ölene kadar yalnız Allah'a kulluk etmek gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. O açık gerçek, ölüm gelene kadar Rabbine kul olmaya devam et. Hicr suresi 99. ayet. 19. bölüm İstidraj. İstidraj basamak basamak çıkarma veya indirme demektir. Terim olarak kişiyi arzusuna göre adım adım bir noktaya kadar götürüp beklemediği bir felakete atmak anlamında kullanılır. Ama kişi bu gidişin kendi yararına olduğunu zanneder. Allah Teala uyarıda bulunmadan kulunu bu hale sokmaz. O şöyle buyurur. Bir toplumu yola gelmiş saydıktan sonra, sakınacakları şeyi açıkça bildirmeden Allah onların yoldan çıktıklarını onaylayacak değildir. Tevbe Suresi 115. Ayet Sapıtanlar uyarıları dikkate almayanlardır. Ne zaman yapılan uyarıları göz ardı ederlerse, Önlerine her şeyin kapılarını açarız. Kendilerine verilenlerle tam ferahladıkları bir sırada onları kıskıvrak yakalarız. Hepsi bir anda umutsuzluğa düşer. En'am suresi 44. ayet Halbuki bunlar ellerindeki nimetlere bakarak hak yolda olduklarını düşünme yerine açık ayetler üzerinde düşünselerdi bu duruma düşmezlerdi. Siz de etrafınıza toplanan insanlara bakarak Yolumuz yanlış olsa bu kadar kişi peşimize takılmaz diyorsunuz. Çokluğa aldanmamalıdır. Çinli komünist lider Mao daha çok insan toplamıştı ama bu onu kurtarmayacaktır. Maddi imkanlarınızı, sizi dinleyenlerin çok olmasını ve halkın saygı göstermesini de doğru yolda olmanızın delili sayıyorsunuz. Sonunda iyice şımarıyor ve şeyhinizin kendine bağlananı hem dünyada hem de ahirette kurtaracağını söylemeye başlıyorsunuz. İşte bu sizin kız kıvrak yakalanacağınız noktadır. Lütfen aklınızı başınıza alın da Allah Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan şu emrini iyice düşünün. De ki, benim size ne zarar vermeye gücüm yeter ne de sizi olgunlaştırmaya. De ki, beni Allah'ın azabından kimse kurtaramaz, ondan başka sığınak da bulamam. Benimkisi yalnız Allah'tan olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğidir, o kadar. Cin suresi, 21-23. ila 23. Ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olmak için insanlara açık ve net olarak yalnız Kur'an'ı anlatmak gerekirken evliya ve meşayih dediğiniz kişilerin sözlerini alıyor, onları anlatıyorsunuz. Üstelik Kur'an'ı da ona göre yorumluyorsunuz. Sizin durumunuzu en iyi şu ayet ortaya koymaktadır. Kim Rahman'ın zikrini, Kur'an'ı bulanık görürse başına bir şeytan sararız, onun arkadaşı olur. Onlar bunları yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf Suresi 36 ve 37. ayetler. Rahman'ın zikri Kur'an'dır. Sizde birçok ayeti görmezlikten geliyor ama kendinizi hak yolun öncüleri sayıyorsunuz. Önemli olduğu için Allah'ın elçisine varis olma konusuyla zikrin ne olduğuna tekrar değineceğiz. 20. bölüm Gizli ilimler. İlmi ledün, ilmi Batın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 21. Bölüm Keşf, Perdelerin Açılması İlham ve keşif yoluyla elde edilen bir hakikat bilgisi vardır. İşte ilm ile dün odur. Bu fikri, zihni ve de düşünce temirinleriyle elde edilen bir bilgi türü değildir. Allah tarafındandır. Kehf suresinin 65. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ona kendi katımızdan bir ilim öğretmiştik. Kehf Suresi 65. Ayet Burada öğretmeden bahsedilmektedir. Halbuki ilham ve keşf birer ilim öğrenme yolu değildir. Keşf sözlükte perdenin açılması demektir. Tasavvuf terimi olarak perdelerin arkasına gizlenmiş manalara ve olayların arkasındaki gerçeklere ulaşmak anlamında kullanılır. Kur'an'da insanın gözünden gaflet perdesi kalkıp basiretle kainata baktığında çok ince bazı sırlara aşina olabileceğine Kaf suresi 22. ayette şöyle işaret edilmiştir. Bunu böyle beklemiyordun. Perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir. Yani artık ilahi incelikleri görebilecek basirete sahipsin denmiş oluyor. Bu ayetin sizin ifade ettiğiniz mana ile bir ilgisi yoktur. Eğer ayetin öncesi ve sonrası okunursa, bunun yalnızca ahiretle ilgili olduğu açıkça anlaşılır. Sura üfürüldüğü gün, tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes yanında, biri kılavuz, öteki şahit iki melekle gelir. Ona denir ki, bunun böyle olacağını beklemiyordun, perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir. Yoldaşı benim yanımdaki hazırdır diyecek. O meleklere denecek ki, atın cehenneme şu dik kafalı tanımazların hepsini. İğileye karşı duran, saldırgan ve işkiller içinde kıvranan şu tanımazları da atın. Allah'la beraber başka bir ilah daha edineni de en ağır azaba atın. Kaf Suresi 20-26. Ayetler Bakın, ayetin sizin dediğiniz mana ile hiçbir ilgisi yoktur. O ayet tamamen ahiretle ilgilidir. Ortada çok açık ayet ve hadisler varken onlara gözlerinizi kapıyor, konuyla ilgisi olmayan ayetlerden hüküm çıkarmaya çalışıyorsunuz. 22. Bölüm Sezgi Feraset Yukarıda bir hadisi kutsi geçmişti. Onu niye atladın? Allah Teala buyuruyor ki,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 Senin için fetihin önünü iyice açtık ki Allah önceki günahını da sonraki günahını bağışlasın sana olan nimetini tamamlasın ve seni dost doğru bir yola yöneltsin. Fetih Suresi 1 ve ikinci ayetler. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın Bedir'deki davranışını günah saydığı için o günahın bağışlanacağı zamanı Mekke'nin fethinden önce inen şu ayetlerde açıklamıştır.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 Ama bu çirkinliği daha fazla uzatmak istemiyorum. 28. Bölüm Giyim Kuşam Bütün bunları söylüyorsunuz ama gayrimüslimler gibi elbise giyiniyorsunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Müslümanlarla gayrimüslimlerin ayrı elbiseler giydiğine dair bir bilgi yoktur. Müslüman olan hiçbir gayrimüslime elbisesinin modelini değiştirmesi söylenmemiştir. Ebu Cehil hangi modelde elbise giyiniyorsa, Müslümanlar da o modelde giyiniyorlar ve bunu asla bir mesele yapmıyorlardı. Fıkıh kitaplarında da kadın ve erkek için bir elbise modeli yoktur. Hiçbir mezhebin böyle bir görüşü yoktur. Onun için bu iddiaların tutarlı bir tarafı yoktur. Bazı elbiseler vardır ki bir üniforma olmuştur. Askerin ve polisin üniforması gibi gayrimüslimlerin üniforması haline gelmiş elbiseler olabilir. Yani bir elbise kafirlik simgesi haline gelmiş olabilir. İşte o zaman onu giymek caiz olmaz. Asker ve polis kıyafetleri zaman zaman değiştiği gibi gayrimüslimlerin simgesi haline gelen elbiseler de zaman zaman değişebilir. Fıkıh kitaplarımızda bu simgelerle ilgili hükümler vardır. Simge bir ihtiyaçtan doğmuştur. İslam toplumunda yaşayan gayrimüslimler içki içebilir, domuz eti yiyebilir ve domuz besleyebilirler. Şarap içtiğini gördüğünüz kişi eğer Müslümansa suçüstü yakalar hakim önüne çıkarırsınız. Fakat Hristiyansa çıkaramazsınız. İslam devletleri bir karışıklık olmasın diye gayrimüslimlere özel bir başlık ve belli renk ve biçimde kuşak giyinme zorunluluğu getirmişlerdir. O devirde bir Müslüman tutar aynı başlığı veya aynı kuşağı giyinirse Müslümanları aldatmış olurdu. Bugün polis veya asker elbisesi giymenin suç olması gibi bu da suçtu.